Kardeşlerim, muazzez müminler Hayatın hülasası şu iki kelime iman ve ibadet İbadetsiz imanın, imansız da bir ibadetin kıymeti yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı ifade ederken Rasul Emre El-İslam Ve Amuduhu As-Salah Ve Zirvetu Senamihi El-Cihad yani nizam sarayınızın adı İslam'dır. Bütün meselelerin esası İslam'dır. Fakat o nizam saraylarının sütunları ise namazdır. Namazla ayakta kalabilirsiniz. Zirvesi ise cihattır nefsinizle ve dışarıdaki Allah ve Resul düşmanlarıyla mücadele etmek, mücahede etmektir. Kur'an-ı Hakim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı sığınak olarak anlatıyorlar. Müslümanın barınağıdır namaz Yani susadığınız zaman suyunuz, sütünüz, belki acıktığınız zaman çorbanızdır Namaz mananızın varlığıdır, esasıdır yani her şeyinizdir bir anlamda Dünyada sıkıntılar sizi kuşattığı zaman, istila ettiği zaman namaz alır sizi başka bir aleme götürür Hani bir öfke sizi kuşatmıştır Artık sarıp sarmalamıştır, yanınıza bir dost gelir, elinizden tutar, kolunuza girer, alır sizi hadi gidelim der. O iklimden, o atmosferden çıktığınız zaman, belki öfkeden bir parça onun tesirinden kurtulmuş olursunuz. Yani hadiseyi şöyle tasavvur edin, hastanenin a servisinde yatıyorsunuz, ölümcül mikroplar sizi kuşatmış, emraz var, hastalıklar var. Bir zaman sonra nispi bir tedavi gördünüz, çıktınız. Sonra aynı servise başka bir arkadaşınız düştü. Onu ziyarete gittiniz, aynı koridorları geçiyorsunuz, aynı servis aynı odaya geliyorsunuz. Arkadaşınızı belki teselli ediyorsunuz ama Hakikatte kendinizi teselli ediyorsunuz. O odaya gittiğiniz zaman, o çevreyi görünce yine aynı hastalık, aynı uykusuz geceler. Sabaha kadar öteye beriye dönüşünüz. Acaba tekrar bu hastalık ne zaman canlanacak? Tekrar buraya gelip bu ölümcül ızdırabı ne zaman vücut hissedecek diye o acı sizi bir anda gelir ve silah eder. Şimdi oradan kurtul çıktığınız zaman hastaneden şu kadar zaman sonra o atmosferden kurtulursunuz, bir parça unutursunuz. Şuna kıyas ediniz, Hz. Musa aleyhisselam Mısır'a gidiyor. Yanında hamile bir kadın var. Yeryüzünün en zalim devlet adamına haddini bildirecek. Onun yanında mazlumların hakkını, hukukunu müdafaa edecek. Ürferiyor ama bir yere geliyor ki, Orada ışık görüyor, ışığa gidiyor ve anxartu kefes semiy alim Göklerin kapısı açılıyor Hazreti Musa'ya. Sen Allah'ın peygamberisin diyor Canabağ. Seni peygamber olarak seçtim. Ve anxartu kefes semiy yuha ayuha. İnneni en Allahu la ilaha illa ana fagbudni. Yani benden başka Allah yok. İnneni en Allah. Allah benim. ''Benden başka ilah yok, o halde bana kulluk ya.'' Şimdi Firavun'un sarayına gidiyorsun. Firavun'a hakkını durması gereken yeri anlatacaksın. Mazlumların, ezilenlerin, biçarelerin hukukunu savunacaksın. Korkuyorsun diyorsun ki ''Ya Rabbi, Firavun'a ben bunları nasıl anlatabilirim, ödevini nasıl telkin edebilirim? Gücüm yok, kuvvetim yok, takatim yok.'' akimiz السَّلَاةَ لِذِكْرِي Namaz kıl, beni hatırlamak için namaz kıl. Eğer beni hatırlamak için namaz kılarsan, o zaman bir ekran açılacak. Ekranda Roma'nın sarayını göreceksin. O sarayın hak ile yeksan olduğunu göreceksin. Karşında bir ekran açılacak. Onlarca yıl sokaklarda, caddelerde insanlara Allah'ı cenneti anlatan, fakat eşkiyaların boynuna sarıldığı ya Rabbi bana imdad et diye yalvaran Hazreti Nuh'u göreceksin. Sonra ona zulmeden kavmin suların altında helak oluşunu, yerin altını üstüne getirişini göreceksin. Karun'u O'nun servetini, malını, mülkünü, sonra Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudret sahibinin Karun'u yerin dibine geçirmesini göreceksin. akimiz السَّلَاةَ لِذِكْرِ Beni hatırlamak için namaz kılarsan, işte o zaman Firavun'un karşısında ayakta durabileceksin. Kardeşlerim, namaz miraç olacak. Sizi bu dünyadan alıp Cenab-ı Hakk'a götürecek Yani bedeninizle bu sokaklarda yaşayacaksınız Ama ruhunuz kainatın sahibinin huzurunda Ya da oradaki imanı alacaksınız Ahiret evleri, ahiret sokakları, ahiret hastaneleri kuracaksınız Allah için yaşanan bir şehrin mimarı olacaksınız Sıkıldığınız, daraldığınız an kapılar aç açılacak onun huzuruna gideceksiniz ya da hastaneden dışarıya çıktığı zaman hastanedeki o acıları unutan bir adam gibi. Fakat namaz sizin miracınız olursa, o ruhu yaşayabilirseniz o ölümcülü hastalık, o emraz, o servis odaları yine oraya gideceksiniz, yine o insanları ziyaret edeceksiniz. Bu defa korkmayacaksınız. Çünkü siz Allahu Ekber diyorsunuz. Ellerinizi kaldırdığınız zaman, iftitah tekbirini aldığınız zaman dünya, dünyanın bütün sıkıntıları, hastalıkları ayaklarınızın altında. Suyunuz da, sütünüz de, çorbanız da her şeyiniz namaz olmuş. Ona iltica ediyorsunuz. Namaz kardeşlerin Miraç olur. Sonra kötülüklerle aranıza perde olur. Sizi muhafaza eder yani namaz. Utuluma uhiye ileyke ve akimissalah. İnne salatetenha anil fahsayi vel Kur'an-ı Hakimin sahibi Peygamber aleyhisselama Kur'an-ı oku namaz kıl. Namaz bütün fuhşiyattan, namaz aklın ve şeriatın reddettiği bütün kötülüklerden sizi alır uzaklaştırır. Efendimiz aleyhisselama gelip diyorlar ki ya Resulallah Medine'de birisi var, gündüz namaz kılıyor, gece hırsızlık yapıyor. Buyuruyorlar ki, اِنَّ salatehu سَتَرْدَعْهُ Eğer namaza başladıysa namaz onu hırsızlıktan alıkoyacak. Yine geliyorlar, diyorlar ki, ''Ya Resulallah, Medine'de ensardan falan var. Namaz kılmaya başladı ama hala fuhşiyata, hala kötülüğe devam ediyor.'' Hala belki millet malı yiyor Belki kaçak elektrik kullanıyor Belki mesai saatinde şahsi işleriyle meşgul oluyor yani Bunlar büyük günahlardır Kişi bunları yapıyor Efendimiz Aleyhisselam'a anlatıyorlar Buyuruyorlar ki اِنَّ سَلَاتَهُ سَتَنَهَاهُ Eğer namaza başladıysa Namaz onu bu kötülüklerden alıkoyacak Namaz bizi kardeşlerim Kötülüklerden, fuhşiyattan, yalandan, tuğyandan, gıybetten alıkoyuyorsa, millet malını, devlet malını, yetim malını yani ateşten o kaçar gibi onlardan kendimizi koruyorsa, uzaklaşabiliyorsa, o zaman kıldığımız namazlar Allah katında makbuldur. Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh diyor ki, eğer kıldığınız namazlar sizi kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoymuyorsa, o zaman o namazlar sizin için vebal olacaktır Ve le ekber İmam Nesefi bu ayeti tefsir ederken diyor ki Ve le ekber fin nehyi anil fahşai vel munker min gayrihi Namaz gibi kötülükten alıkoyan başka bir şey yok Eğer bir toplumu devlet, rüşvetten, yalandan Devlet malını talan etmekten bizar olmuş, alıkoymak istiyorlar. Şu kadar sempozyum, şu kadar panel, şu kadar eğitici programlar hazırlasalar netice hüsran olacak. O topluma, o milletin evlatlarına namazı anlatsınlar. Eğer namazı anlatırlarsa o millet, o toplum yetim malı yiyemeyecek. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: "Muru avladukum bis salati ve hum abnau Hani 7 yaşında çocukları okullara alıyorsunuz. Ona yalandan, yalanları, dolanları değil. Bir takım lüzumsuz antları vesaireleri değil. Onlara yedi yaşlarında masum yüzleriyle bakarken namazı anlatın. Eğer namazı anlatırsanız Şehrinizin sokaklarına, caddelerine Okullarına, hastanelerine huzur gelecek Girerken güler yüzle Çıkarken güler yüzle Karşılanacak ve uğurlanacaksınız, Kardeşlerim Namaz bütün belaların, ızdırapların anında Yıkılmayan bir insan iskeleti var eder İnnel insane hulika helu'a İnsanoğlu yani Tatminsiz bir varlıktır İsa mesehu şer jazuga, ve İsa mesehu khair manuga, illa Ona hastalık geldiği zaman der ki Ya Rabbi, şu kadar kulun vardı bu hastalık beni mi buldu? Fakirli geldiği zaman zenginleri eleştirir yani. Neden vermiyorlar diye. Zengin olduğu zaman fakirler kapısına geldiğinde malının üzerine kapanır. ''Onlara sizler de çalışsaydınız neden ellerinizi açıyorsunuz?'' der. Yani fakir olduğunda sızlanır, zengin olduğunda insanları elinin tersiyle iter. İşte sızlanan ve tatminsiz insan. Ayakta kalanı mı soruyorsunuz? İllel musallin. O belaların mahşerinde sadece namaz kılanlar. Gecenin yarısında kalkıp secde edenler. Nafile namazlarla Rabbine yaklaşanlar. Sadece onlar ayakta kalırlar.